gözüm, sana da merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Hacıvat, sağ olasın. He, ee, çalıştın mı dersine? Çalıştım çalışmasına ama pek bir şey anlayamadım. kara Karagözüm, takıla takıla trafik mevhalarına takıldın. Şunları bir söksen, ehliyetin garanti. Ben istemez miyim sökmeyi? Ama sökülür cinsten değil yahu. Neyse, başlayalım bakalım. Şöyle kolaylardan sorayım şimdi sana. Hah, e, şu ne demek? Ee, şey demek ha dikkat yılan çıkabilir Yok canım daha neler Bu sağa tehlikeli devamlı viraj demek ee, Peki bu? Bir ee, dalı olan ağaç gövdesi Hayır efendim soldan ana yola giriş demek Bak Hacıvat beni cahil gördün sallıyorsun ama ben bunun hesabını sana sorarım vallahi. Sallamıyorum efendim levhaların manası böyle Oklar yönleri gösterir o zaman bu levhadan e, bir sağa bir sola gideceksin. Aman kafam karıştı. Hem sağa gösteriyor hem solu. Bir insan hem sağa hem sola nasıl gider be? Gidemez efendim. Sağa ve sola mecburi yön demek istiyor bu. Ben şimdi anladım bu trafik kazaları neden böyle çok oluyor. Adam levhayı çözene kadar öndekine güm. O ona, o ona al sana zincirleme kaza. Tamam o zaman şu levhalara bak. Artık bunları da anlarsın herhalde. Araba uçmuş denize, Allah'tan korkan el garibe. Deniz veya nehir kıyısında biten yol demek. Peki bu? Dikkat arabanın üzerine hayvan düşebilir. Eh işte yaklaştın gözüm. Bence bu işaretleri trafikten kaldıralım. Yerine başka levhalar koyalım. O zaman görmek ne kazalar olur ne de trafik tıkanır. Hadi canım nasıl levhaymış bunlar? Onun yerine Remzi Manav'ın yönü Kaya Markete gider, Zeynel Kasab'ın köşesinden geçer şeklinde levhalar olsa daha iyi. Ha. Ee, Hakan Terzi'nin sonu Ankara yolu, Hilmi Emlak'tan sonra Yalova'ya yazıları olsa gör bakalım nasıl çözülecek sorunlar. Yani ne diyeyim... Aslında aklıma yatmadı değil Karagöz'üm. Yatar yatar. Adam hem bu sayede dostu ahbabı da sık sık anar. Hazır senin yoluna girmişken uzun zamandır da görüşemiyoruz. Bir çayını içeyim der oturur muhabbete. Nasıl fikir ama? Maşallah Karagöz'üm maşallah. Bak daha ne diyorum. Kırmızı ışığı beklerken de homurdanacağımıza... ...refahlardaki fıkralar okusak fena mı olur? <gülüyor> Fıkra yazılı levhalar. <gülüyor> İlahi Karagöz'üm. İşte trafik stresine son birader. Oh ne güzel. Trafiğe çıkasım geldi birden Acivat. <gülüyor> Vallahi kulağa hoş geliyor Karagöz'üm. İnşallah dediğin gibi su gibi akan stresi kazası olmayan yolculuklar yaparız. Sen bana destek ver bak bakalım. Yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Güzel Karagöz'üm. Bugün de güzel ümitler koydun geleceğimize. Bak. ...insan güzel hayaller kurunca da pek mutlu oluyor ya. İşte mutlu olmak bu kadar ucuz birader. Evet Karagözüm. Her günümüz ve gecemiz umutla dola. Amin. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...afola. <gülüyor>